Muhterem Hocam namaz kılarken tahiyat oturuşunda sağ ayağımın parmaklarını dik koymam gerektiğini biliyorum. Fakat tırnak batması yüzünden koyamıyorum. Evet. Bu noktada bir sorumluluk var mıdır? İlla ki koymam gerekiyor mu demiş. Evet. Tabii bayanlar otururken teşebbütte ilk oturuşta ve ikinci oturuşta teverrük denilen bir oturuş yaparlar. Evet. Yani sol ayaklarını kalçalarını altından çıkartırlar ve sağ ayaklarını da içini yayarlar. Dolayısıyla parmaklarını bayanlar parmaklarını dikmezler. Kıbleye karşı dikmezler. Dolayısıyla e, zaten kadınların böyle bir şey yapma demek ki onlar için sünnet değil. Onlar için sünnet olan oturuş yani olması gereken oturuş teverrüktür. Teverrükte de ifade ettiğimiz gibi sol ayak kalçanın altından çıkartılır. Sağ ayakta onun üzerine yayılır. Parmaklar erkeklerin yaptığı gibi, erkeklerin yaptığı gibi dikilmez. Dolayısıyla zaten yapmaması gereken bir şey. Kendisini zorlamasın. Muhtemem hocam, e, Türker beyefendi herhalde. Ha, yani bayan beyefendi. da olabilir belki de. Anladım. E, şimdi profil resminde hem bayan hem tamam. erkek resmi var. İkisi için de cevap. Tamam. Erkek için ise tabii onlarda erkeklerde oturuş e, kadınlardaki gibi değildir. E, sol ayak üzerine oturulur ve sağ ayak dikilir. Sünnet olan oturuş erkeklerde budur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i mesela Hz. Ayşe annemizin Bukhari Müslüm'de rivayet ettiği, kendisinden rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Diyor ki, ben bir gece Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı namaz kılarken gördüm. Sağ ayağını dikmişti, sağ ayağını dikmişti. Bundan yola çıkarak ve benzer hadis-i şeriflerden fakihlerimiz, ee, oturuş şeklini bu şekilde belirlenmişler ama bu sünnettir yani yapılmadığı takdirde namaza bir zararı söz konusu olmaz eğer bir mazeret sebebiyle zaten yapılmıyorsa inşallah o sünneti işlemiş gibi sevap kazanabilir insan eğer kardeşimiz bir sıkıntı çekiyorsa rahat rahat otursun nasıl oturabiliyorsa öyle otursun hiçbir sakıncası yok namazına hiçbir şekilde bir zararı olmaz. Ve ifade ettiğimiz gibi mazeret de söz konusu olduğu için inşallah o sünneti terk etmiş gibi de sayılmaz sünnetin sevabını kazanır inşallah. i̇nşallah.